542, numaralı konu, Abdullah bin Uniz'in cihad ederken namaz kılması Abdullah bin Uniz şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber beni çağırdı ve, kulağıma geldiğine göre Halit bin Süfyan bin Nubeyh, el Elhuzeli benimle savaşmak için Arapları etrafına topluyormuş, şimdi Uran'deymiş, git onu öldür, dedi, ben, onu bana tarif et dedim, bana, onda bir titreme vardır, dedi, bunun üzerine kılıcımı alarak yola çıktım, kendisi Uran'e de, beraberinde kadınlar olduğu halde durmuş, onlar için